Bugünkü programımızın destekçisi Babür Şaylana teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün gene e, kamu harcamalarını izleme platformundan e, bahsedeceğiz. Onun çalışmalarından bahsedeceğiz. Ee, ilgi alanımız tabii ki yerel yönetimler ve belediye harcamaları. Bu konuda evet. son çalışmaları e, bize aktarmanızı rica edeceğiz. En son 6 Nisan tarihinde kısa bir bilgi edinmiştik. Evet. E, telefon bağlantısıyla. Evet. Ama bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarıyla ilgili ama daha da önemlisi Türkiye çapında yürüttüğünüz çalışmayı ...öğrenmek istiyoruz. Başlangıçta bir... ...kahyip hakkında kısa evet. bir bilgi... ...rica ediyorum. Tabii. Kamu harcamaları izleme platformu... ...2010 yılında... ...30 STK'nın bir araya gelmesiyle... ...kuruldu. Şu an 60 STK'yız. Platforma iyi... ...olmak için kamu harcamalarını... ...izlemeye yönelik temel bir... ...eğitim programını ...girmek ve orada... ...aynı dili oluşturabilecek... ...kadar bir bilgi birikimini... ...oluşturmak gerekiyor... Bu ön koşulumuz aksi takdirde çok teknik bir konu olduğu için o konuya vakıf olmadan sivil toplum kuruluşları platforma dahil olduğunda konunun ama ana amacının dışında yine çok önemli olmakla beraber konunun ama amacının dışında bazı tartışmalar gündeme gelebiliyor. O nedenle e, sivil toplum kuruluşlarıyla Bilgis İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim araştırma birimi bu eğitimleri karşılıksız olarak yapıyor. Geçen yıl. Ee, ilk kez yerel yönetimleri harcaman yerel yönetim harcamalarının izlemeye yönelik bir eğitim yapmıştık. Ondan önce merkezi yönetimle hep ilgilendik biliyorsunuz. Bunlar daha çok sosyal koruma harcamalarıydı, askeri harcamalar, iç güvenlik harcamaları, gençlere, çocuklara yönelik, engelleri yönelik merkezi yönetim adalet harcamaları, harcamaları. Adalet harcamalarıydı. Daha sonra bunları her sene yapmaktansa bir sene merkezi yönetim, bir sene yerel yönetim harcamalarını yapmak üzere. Bir karar aldık ve geçen sene yeni özellikle yerel STK'larla ilgilenen e, sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla ki bu talep de onlardan gelmişti. Bunların katılımıyla hem eğitim yaptık hem mektubumuzu çıkarttık. Biz yine mektup ve eğitimden önce e, platform üyesi e, iki arkadaşımla beraber bir e, kılavuz hazırladık ki e, bu harcamaları ve yerel yönetim harcamalarını izlemek. İktisatçı ve maliyeci olmayan e, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar için yol gösterici olsun e, diye bu kılavuzları uyguladık. Gayet de e, e, olumlu sonuç aldık ve birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarını izledik. Kılavuz, kılavuzumuzdaki yöntem İstanbul'u has değil. 2013 yılı 2013 harcamalarıyla yılıydı. başladınız. Çünkü e, e, yerel yönetim harcamalarını ancak kesin hesaplar üzerinden ...inceleyebiliyoruz. Kesin hesaplar da... ...iki sene geç... ...yayınlanan hesaplar oluyor. Çünkü... ...merkezi hükümette... ...onaylanması da gerekiyor... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O nedenle... ...süreç daha uzun. Ama o bilgileri... ...ancak oradan ulaşabiliyoruz... ...istediğimiz bilgilere. Bu senede 2014 yayınlandı... ...İstanbul'un. Önce İstanbul'un 2014 yılı... ...harcamalarını daha ayrıntılı... ...inceledikten sonra... Ee, aslında 30 Büyükşehir Belediyesi'nin e, 15 tanesinin peşine düştük. Bu 15 tanenin 10 tanesinden edinebildik ve bu 10 tanesinin de aynı yöntemi kullanarak e, izleme yaptık. Evet. Ee, Şimdi bunu hemen yani bu yapılan çalışmaların adresini hemen dinleyicilerimize verelim. Belki evet. bir yandan oradan da e, ...takip evet, etmek İstanbul isterler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaptığımız çalışmayı... E, ...internet sitemize koyduk. STK Bilgi Edüter'den yayınlara girildiğinde... ...kamu harcamaları seçeneği var... Hepsini görebilirler burada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil diğer harcamaları da her sene yaptıktan sonra aralarda da güncelleme yapıyoruz. Yeni veriler çıktıktan sonra bu yayınlarımızın altındaki kamu harcamaları konuyla ilgilenen bütün STK'lara önereceğim bir yerdir. Evet kamu harcamalarını izleme dizisi başlığı altında, başlığı altında yer alıyor. Ee, burada kılavuzları daha yaptığımız yönlendirici akademik çalışmaları koyuyoruz. Kayıp.org adresinde ise bir araya gelip sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmayı ve önerilerimizi ve mektuplarımızı koyuyoruz. Birisi daha savunuculuğa yönelik, iki, bilgi STK'daki ise daha akademik ve yol gösterici sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunucu akademik çalışmalar. Evet. Bu mektuplar sadece milletvekillerine mi gidiyor? Ee, hayır, milletvekillerine, tabii ki kayıp üyelerine, konuyla ilgili olduğunu düşündüğümüz sivil toplum örgütlerine, basın mensuplarına... Gidiyor. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarıyla ilgili ise mektupları belediye, Büyükşehir Belediyesinin e, üyelerine de yolladık. Meclis üyelerine, Meclis üyelerine evet. de yolladık. Bütün partilerden meclis, Her partiden meclis evet. üyesine de evet, evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde üç partinin üyeleri İyeleri var. var. Evet. Ee, AKP, CHP ve MHP'den de iki tane üye bulunuyor. Evet, evet e, bu e, 2013 yılını biz zaten e, bir programımızda Ayrıntı, ele almıştık. Elimiz, evet. Ayrıntılı olarak incelemiştik. Hı -hı. Şimdi güncellemenin o biraz önce e, verdiğiniz... E, ...internet adresinde yayınların hemen altında e, güncelleme notları olarak belirtilen kısımda 2014 yılı e, hesaplarına ilişkin evet. bilgileri bulmamız mümkün. mümkün. Evet. Biz bugün giriş olarak daha önceki programımızda evet. çok kısaca konuştuğumuz 2014'te ne görüyoruz, 2013'ten farklılıklar nelerdir? Evet, şimdi e, o zaman da çok dikkatimizi çeken bir konu vardı... Deprem ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'nın harcamaları planlananın hep altında. 2013'te 34 milyon, e, milyon TL planlamışlar, 7 milyon harcamışlar. E, 2014'te 30 milyon TL planlamışlar, 9,5 milyon TL harcamışlar. Yani 2013'ten bile... Daha düşük bir Planlanan bütçe. da düşükmüş, harcanan evet. biraz yüksek. yüksek. 7 iken 9 evet. harcamışlar ama oran olarak baktığımızda toplam içindeki payı olarak baktığımızda düşmüş olabilir gerçekten. Bununla paralel olarak böyle tam ters yönde hareket eden bir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarına baktığımızda. Ee, bu sefer de üç, dördüncü en büyük harcama yapan daire başkanı olmuş. Çok ciddi bir e, yükselme gösteriyor. Ee, geçen sene 400 milyon planlamışken 675 harcamışlardı. Bu sefer 600 planlamışlar, 800 harcamışlar. Bu, da, bu geçen seneye göre de ciddi bir artış. Evet, e, yani hem planlanan da... Bir artış var planlanana göre harcamada da çok ciddi bir artış var. Yani e, aynı trendin yükselerek devam ettiğini görüyoruz. E, bu çevre ve çevre korumaya yönelik harcamalar değil bunlar. O ayrı. Evet. Bu sadece Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı. Buna ek olarak da bir de e, belediyenin Ağaç AŞ diye yine çiçek alımı satımı yapan bir şirketi olduğunu da hatırlayalım. Bu ikisinin bu daire başkanlığı değil şirket, şirket. belediyeye bağlı evet, evet. şirket. Evet. Dolayısıyla hani burada ciddi bir iki alan arasında farklılık görüyoruz. Tabii yine iskan ya da ulaştırmada depreme göre çok çok yüksek harcamalar var ama. E bu daha bir hani belediyenin asli hizmeti gibi düşünebileceğimiz bir şey. Ama park ve bahçelerdeki bu çok büyük e, artış ve büyük miktar dikkat çekici. İşte gazetelere yansıyor dolayısıyla orada ihale şeyleri işte İstanbul çiçeğe boğulacak gibi e, e, açılan Haberler. ihalenin haberleri alınacak e, çiçek sayıları vesaire hepimizin dikkatini çekiyor. Ee, burada... Bu park ve bahçeler dediğimiz zaman e, bunun kapsamını biliyor muyuz? Yani buraya hangi harcamaları? Evet, e... çi çi çi çiçek, e, bakım, evet. E, ağaç ekimi, e, çim özellikle bunları görüyoruz. Duvarlara yapılan e, çiçeklemeleri, bunların sulanmasını görüyoruz. Evet, şu anda özellikle otoyollarda, otoyollarda çok sık Evet, evet bir evet, şey. Evet, evet, evet. Evet. yani ve hani süsleme özel bir süsleme de yapılıyor biliyorsunuz. Burada da çok çok büyük miktarlarda çiçekler kullanılıyor. Yani bu özellikle çim bakımı ve sulaması da zor olan bir şey ve kullanılan çim denektiriyor. Evet, çok yüksek kaliteli bir çim anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla hani bunların e, alternatif maliyeti yani e, bir kaba çayır çimen, e, makilik, e, daha bakımı kolay e, yeşillikler, e, bitkilerle... Özel kıyasla, su gerektirmeyen. Gerektirmeyen bakımı işte çim bakımı gibi e, zor olmayan e, ki e, zaman zaman e, otoyolun arasındaki röfüjde dahi bir şey görüyoruz... E, e, Çimen görüyoruz. Evet. Çim görüyoruz. Bunların hepsi Bunların, özel. Evet, evet. Yani bunlar çimler biliyorsunuz üstüne basılabilir şeylerdir. Halbuki konulduğu yerdeki çimler üstüne basılmaya olanak vermeyen Vermek alanlar. Dolayısıyla Tabii. burada kullanılmasının çok çok anlamı da yok. Yani diğer yandan insanların üstünde piknik yaptığı vesaire bir şey olsa hani kaba çayır çimenin bir takım sıhhi sorunları olabilir ee, yani kene gibi vesaire gibi ee, oraya o insanlar da girmiyor yani önünden geçerken bir görüntüdür bu ee, bu kadar yüksek bir meblağın olup olmaması İstanbullular tarafından tartışılması gereken bir şey. Evet. 2000... Alternatif maliyetleri de yine bu beni aşan bir şey ama hani orman e, mühendisleri ya da konuyla ilgilenen, ilgilenen STK'lar tarafından hesaplanabileceğini düşünüyorum. Evet. 2013 yılı hesaplarını e, incelerken e, çok net olarak görmüştük. E, belediye ciddi ...garantili bir takım garanti vererek anlaşmalar evet. yapıyor çiçek alımı konusunda. Hem miktarı belirliyor hem fiyat belirliyor karşılıklı olarak tabii ki. Ama yani bu tür çiçekleri imal edenler veyahut da yetiştirecek olanlar biliyorlar ki... ...her yıl belediyeye bilmem ne kadar miktarda çiçek hazırlayacaklar ve teslim evet. edecekler. Tabii bu eğer İstanbul çevresinde, ilk başta sanıyorum böyleydi basına yansımış kısmı. İstanbul çevresinde yaşayan daha düşük gelirli kırsal bölgelerde yaşayan düşük gelirlilerin bu konuda teşvik edildiği onlara eğitim verildiği ve dolayısıyla aslında bir sosyal transfer gibi hani başlamıştı ama sonralarda yansıyanlar da bunun işte Konya'da ya da İstanbul dışındaki bazı bölgelerde ürettirilmeye ve özel sektör tarafından hani üretilip belediyeye sağlanmaya başladığını gördük diğeri yine İstanbullular tarafından oylanabilecek, tartışılabilecek bir şey. Yani İstanbullular çıkıp hani çevremizde köy kö kırsal bölgelerde yaşayan insanlara bir gelir katkısı olarak oralarda üretilen çiçeklerin kullanılmasını ee, anlamda bulabilirler ama bazı şirketlerin Hani çok yüksek e, gelir elde etmesini çok istemeyebilirler onun yerine İstanbul'da depreme yönelik yatırım isteyebilirler Bunlar sosyal harcaışııyor evet, evet ama zaten yani o anlamda e, yerelin herhangi bir sözünün geçerli olmadığı bir e, düzen söz konusu olduğu için o sonuçta e, belediye'de çok e, ...belirlenip ondan sonra da uygulamaya geçen e, harcamalar olarak önümüze çıkıyor. Evet, evet. bunun dışında... Şimdi, e, bunun dışında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarını izlerken... ...2014 yılında bir durum var, onu açıklamamız gerekiyor. Hem basın da burada bir e, dikkat, basının da dikkat vermesi gereken bir şey. Sivil toplum örgütlerinin de. 2013 yılındaki gerçekleşen harcaması 8,5 milyar civarındayken... Toplamdan bahsediyor. Toplamdan. Evet. 2014'te bu 12,5 milyara çıkıyor. Çok ciddi bir artış. Evet. Ee, bu hani insanı önce bir heyecanlandırıyor belediyeye çok ciddi bir kaynak aktarılmış gibi geliyor. Halbuki bunun 3,5 milyar 3,2 milyar kadarı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na gelir olarak kaydedilmiş. Bu İETD'den alınan bir raylı sistemin karşılığı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İETT arasındaki bir mahsuplaşma sonucu eklenmiş bir kaynak. İETT'den raylı sistemi alıyor. Büyükşehir Belediyesi onun karşılığında İETT'ye 3 milyar 700, 200 milyon ödeme mi yapıyor? yapıyor. İETT ise bunu kar olarak alıp bunu sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelir olarak transfer ediyor. Dolayısıyla evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem gelirlerinde hem giderlerinde böyle bir fiktif diyebileceğimiz. ...işte maliye dilinde mahsuplaşma diyebileceğimiz bir realiteye bir harcama realitesini yansıtmayan bir kalem oluyor. Dolayısıyla biz 12 milyar değil yine e, 9,5 milyar üzerinden 12,5 milyar lazım. değil 9,5 milyar üzerinden yani 8,5 milyardan 9,5 milyara çıkmıştır. Evet, bir milyarlık bir artış, e, artış olmuştur. Bunun mi? içinde ilçe belediyelerinin rakamları yok, yok. Bu sadece İstanbul bu sadece Büyükşehir, Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. <Gülüyor> Belediyesi'nin harcamaları. Evet. Ee, bir de tabii ki oradan almış olduğu e, raylı sistemi e, kendi e, daire başkanlıklarından birinde mi değerlendiriyor yoksa ee, evet. e, e, emlak yönetimi daire başkanlığı bu satın alma işini yapmış. yapmış. Sonra muhtemelen bir ayrı sistem daire başkanlığı var. Onun evet. şeyine girmiştir. Onların yönetimine girmiştir. Evet. Bu arada dinleyicilerimize bilgi vermekte fayda var. Yani e, anlaşıldığı kadarıyla raylı sistem konusunu İyetettenin bünyesinden bütünüyle evet. çıkarıyorlar evet. ve o hizmeti evet. hem büyük şehirin içinde, evet. büyük şehirin içinde raylı sistem daire başkanlığına evet. aktarıyorlar. Daha sonra orada mı tutacaklar yoksa ulaşım ağı vesaire diğer aşık, onu da bilmiyoruz evet. Gelişmelerle Şirketlerden göreceğiz. Şirketlerden birine mi? Ama bağlı kurumdan belediyeye alıyor. Evet, o zaten raylı sistem daire başkanlığı diye bir ee, var, evet. şeyi var, bölümü evet. var. Belediyenin... Ama al, satma alma için emlak işleri e, üzerinden yani yapıyor. Bir, bir tür kamulaştırma gibi yapmış. Evet. Şimdi bu e, noktada gene daire başkanlıkları e, harcamaları itibariyle dikkat çekici bulduğumuz Başka bir şey var mı? Biraz önce dediğim gibi emlakta göreceğimiz emlak yönetimi daire başkanlığında göreceğimiz şey o 3 milyar 200'ün girmesiyle olmuş, oluşmuş evet. bir artış. Onun dışında park ve bahçelerde ciddi bir artış görüyoruz. Diğerlerinde çok dikkat çekici bir değişiklik gösteren bir gelişme ortada yok. Evet. Yani e, bu programda konuşacağımız ve altını çizeceğimiz herhangi evet. bir şey yok. Ama bir başka şey var. Sanki zaman içinde e, bağlı şirketlerin hem faaliyet alanları genişliyor e, hem de harcamaları yükseliyor. Yani... E, şirketlerin, bağlı şirketlerin. şirket demeyelim, iştiraki olan İş, şirket. İştiraki olan şirket. Kurumlar bağlı kurumlar diyorlar. Şirket, iştiraki olan şirketler... E, çok ciddi bir artış yok. Şöyle giderlerini toplayabiliyoruz. İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakları olan şirketlerinin giderlerini toplayabiliyoruz. 2013'e göre küçük bir azalış bile görüyoruz. Ee, 2013'e göre ee, bu iştiraklerde. E, sayı olarak e, bir farklılık yok fakat toplam giderlerde bir azalma görüyoruz Yani daha önceki artış trendi devam etmiyor 2010, 2011, 2010'da ulaşabiliyoruz bu verilere gider açısından O artış trendi e, devam etmiyor evet. e, İleriki yılları yine e, görmemiz gerekecek Evet, bağlı şirketlerde durum. Bağlı durumlarda, bağlı kurumlarda, kurumlarda, da e, bağlı kurumlarda e, yani İSK'den bahsediyoruz evet. ve İYTT'den bahsediyoruz. Bunların gideri neredeyse aynı. Evet. Giderlerinin toplamı aynı. Ee, diğer büyük şirketler açısından baktığımızda bunu da vurgulamamız gerekiyor. Diğer birazdan geçeriz. 10 ee, tane büyük İstanbul dahil 10 büyük şehir harcamalarında bazı karşılaştırmalar yapabildik. ...diğer büyükşehir belediyelerini... ...İstanbul kadar ayrıntılı... ...inceleyemiyoruz. Neden? Çünkü kanuni olarak büyükşehir belediyelerinin... ...hepsinin faaliyet raporuna ulaşabiliyoruz. Bunlar internet sitesine... ...konuluyor. Bağlı kuruluşların... Işte, e, e, ...faaliyet raporlarına ulaşabiliyoruz. Fakat şirketlerin... E, ...bunlar özel şirket... ...oldukları için... E, ...faaliyet raporu yayınlama... ...herhangi bir kamu kurumu gibi... ...faaliyet raporu yayınlama yükümlülüğü yok... İstanbul'un iştiraklerinin tümüne gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sayfasından gerekse bu şirketlerin kendi sayfalarından hepsinde olduğuna göre belli ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararı sonucu olmuş gelir gider hesaplarına ve bilançolarını konulmuş durumda. Diğerlerinde bunu çok bulmak mümkün olmadı ne yazık ki. Diğer büyükşehir belediyelerinin şirketleri var ama o şirketlerle ilgili böyle sistemli bir bilginin kendi faaliyet raporlarında ya da o şirketlerin internet sitelerinde bulunma olasılığı çok az rastladığımız bir şey oldu. Dolayısıyla diğer büyükşehir belediyelerini izler incelerken sadece bu büyükşehirlerin kendi harcamalarını inceledik ek olarak şirketlerinin harcamalarına bakamadık. Kaldık ki büyükşehir belediyelerinin kendi harcamalarını da izleyebilmemiz için biraz önce de sözün ettiğim gibi bir kesin hesap cetvellerinin yayınlanması gerekiyor. Bu kesin hesap cetvellerini bazı belediyeler internet sitesinde koymuşlar. Üretmeleri zorunlu üretiyor hepsi üretiyor. Maliye Bakanlığı'na teslim ediyor. Kimisi internet sitesine koymuş, kimisi koymamış durumda. Koymamış olanların bir kısmı, e, bilgi edinme üzerinden talep ettiğimizde verdi, bir kısmı e, kabul etmedi vermeyi. Vermedi. Vermedi. Evet. Bir kısmı. Vermek zorunda mı? Bilgi edinme kanununa göre vermek zorunda olduğu bir şey olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çünkü bilgi edinme kanununda vermemesine kamu kurumunun gerektirecek tek koşul o verinin üretilmemiş olması. Eğer zaten üretilmemiş olan bir veriyi talep ediyorsanız biz bunu üretmiyoruz onun için veremeyiz deme hakları var. Ama Tabii. bu üretilmiş bir veri çünkü Maliye Bakanlığı zorunlu tutuyor ve Maliye Bakanlığı'na yollanıyor. Yazılı bir gerekçe gösteriyorlar mı? Hayır, vermeyenler cevap vermediler genellikle. Biz telefonla bir kısmını tekrar zorlamaya çalıştık. Olumlu cevap alamadığımız cevap oldu. Evet. Tabii bu ilerletilebilir ama biz şimdi 10 belediyeyi zaten ancak toparlayıp inceleyebilecek durumdaydık. Yani ilerletilmesi demek işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dilekçe komisyonuna durum bildirilebilir, mahkemeye verilebilir e, gibi şeyler olabilir. Ama yani yasal yollar açık. Açık tabii evet. ama biz zaten bir 10 tanesiyle şu an işimizi yaptık. On tanesi derken birkaç örnek vermek mümkün mü acaba? Şimdi e, İstanbul neleri... dışında konuşuyoruz. Evet, İstanbul evet. dışında incelediklerimizi hemen ben söyleyeyim. Büyük şehirler daha verilere hızla ulaşılabilen İstanbul, Ankara, Adana... Evet, bunlar hep Büyükşehir Belediye evet, evet. Büyükşehir, Adana, Antalya, Aydın Bursa, Diyarbakır, İstanbul İzmir, Ordu, Samsun evet. Bunları inceledik Bunun dışında aldığımız, verisini aldığımız başkaca mesela Eskişehir gibi Bazı şey, bir şehir daha oldu Şu an tam hatırlamadım, yanlış bir şey söylemeyeyim Bunların verilerini aldık Fakat örneğin Gaziantep'te Böyleydi çok ayrıntılı verilmemiş gider bilgileri ya da kodlama değişik yapılmış yapılması gerekene göre o nedenle de bazı aldıklarımızda da veriler standart olmadığı için işimize yaramadı. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir standardı var mı? Şimdi aslında tümü bir, bir sözünü ettiğimiz bu gider cetvellerini belli bir standarda göre üretmek zorunda. Maliye Bakanlığı da öyle istiyor. Evet çünkü. merkezi yönetim de böyle üretiyor. Fakat tabii çok sayıda belediye olduğu için büyükşehir ve diğer belediyeler zaten bu daha önce de konuşulduğumuz dile getirdiğimiz bir şey hepsi yeterince bunu doğru doldurmayı bilmiyorlar. Evet. O nedenle de Maliye Bakanlığı bu gelen işte 2000'ün üstündeki belediyenin verilerini topluyor ve toplu olarak yayınlıyor. Orada çok hoş ol, yani doğru olmadığını anlayabildiğimiz hissedebildiğimiz. Veriler e, e, çıkıyor zaten görüyoruz hani e, orada da bize söylenen belediyeler hem he, henüz bunu tam anlamıyla doldurmayı bilemiyorlar e, deniliyor. Bu nitelikli kadro konusu mudur? Evet nitelikli kadro ve eğitim konusu evet. yani işte Mahalli İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Daire Başkanlığı bunlarla bir takım eğitim çalışmaları yapıyor. Çok kolay bir şey sistem değil ama çok da zor değil. Ee, bir yani muhasebe var. bilgisi Yanlış olan yapılabiliyor. insanların... Mesela şöyle diyelim... Bakın toplayabildiklerimizin ikisinde de bu yanlışlık çok göze çarpıyor. Yani dağılımları amaçlarına göre biz toparlamaya çalıştık. Hatırlarsınız 2013'te İstanbul için de yapmıştık evet. bunu. Aynı yöntemi kullanarak bu 10 şehir için yaptık. Bu amaçlarına göre toparlama, toplam harcamayı amaçlarına göre sınıflandırma şöyle bir şey... Aslında yine uluslararası standartlara göre iki şekilde sınıflandırılıyor hem merkezi yönetim hem yerel yönetim birisi fonksiyonel sınıflandırma birisi ekonomik sınıflandırma ekonomik sınıflandırmada biz işte harcamaları daha çok personele mi gitmiş yatırma mı gitmiş mal hizmet alımına mı gitmiş gibi görüyoruz yani ekonomik yöntemin yönelimine göre. Fonksiyona göre harcamada ise daha çok yerine getirdiği işleve göre yani sağlığa mı gitmiş, sosyal korumaya mı gitmiş, güvenliğe mi gitmiş gibi. Fakat bu uluslararası standart yerel yönetimlere uygulandığında e, bu standarda göre doğru bile yapılsa örneğin İstanbul doğru yapıyor ama içinde ulaştırmayı göremiyoruz. Heh. Bu ayrım yok. Bu ayrım genel kamu düzeni kalemine giriyor. giriyor. Halbuki merkezi yönetimde bu çok önemli olmayabilir ama yerel yönetimlerde bu ayrımları görebilmek Tabii. istiyoruz. Depremi ayrı görebilmek istiyoruz. Bunun için de e, biz var olan sınıflandırmanın yapıldığı en detaylı bilgi olan biraz önce sözünü ettiğimiz kesin hesap gider cetvellerini alıyoruz ve onların yaptığı sınıflandırmayı içine biz ulaştırmayı depremi ayır ayırt edebilecek şekilde yeniden bir gözden geçirmeye tabi tutuyoruz ve ayrıştırılmış şeyi fonksiyonel dediğim sınıflandırmaya çok yakın bir şekilde ama içine sadece depremle ulaştırmayı da ek olarak katabileceğimiz bir e, hale getiriyoruz. Bir de e, sosyal koruma harcamalarını yanlış yerlere yazıyorlar. Onları da doğru yerlere koyuyoruz. Bizim bulduğumuz sosyal koruma harcamaları bütün şehirler için kendi ilan ettikleri sosyal koruma harcamasından daha yüksek çıkıyor. çıkıyor. Bu şekilde yaptığımızda e, örneğin e, e, İstanbul Büyükşehir için e, e, acil durum deprem harcamasını y, toplam harcamanın yüzde dördü, yüzde dört buçuğu olarak görüyoruz. Görüyorsunuz. E, bu örneğin Ankara, Antal pardon Antalya'da da dört buçuk, Adana'da da dört buçuk ama bunlar... Deprem bölgesi e, değiller herhalde bu konuyu. Siz daha iyi Aslında diyeceksiniz. Aslında yani Türkiye'nin Türkiye tamamı, tamamı deprem, deprem bölgesi. bölgesi durumunda. En Zaten... çok dikkat çeken Aydın. Aydın'ın yüzde dokuzu depreme yönelik harcaması. Harcama harcaması. İtfaiye çıkıyor daha doğrusu. Evet. Böyle bir yüksek oran çıktığında biz acil durumda deprem için ayrı yapılmış. Yani deprem dairesi varsa onu koyuyoruz bir de itfaiyeyi koyuyoruz. Burada Aydın'da itfaiye bu yüzde dokuzun neredeyse tümünü itfaiye oluşturuyor Hı. ve bu da personel olarak oluşturuyor. Yani bir teçhizat değil personel çok ciddi bir personeli var. Yüksek miktarda, personel. miktarda personeli var. Şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz yanlış sınıflandırma derken kastettiğimin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Örneğin Ankara ve Samsun'a baktığımızda bunların harcamasının yüzde altmışa yakını e, emlak şehircilik fen gözüküyor. Böyle bir şeyin, olması, Böyle mümkün bir şeyin olması mümkün değil. Şimdi ne oldu diye baktığınızda giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Örneğin cami yapmış, bunu da fenişlerinden yapmış. Hmm. Örneğin gençlik e, merkezi yapmış, bunu da fenişlerinden yapmış. Ya da e, bir sosyal e, konu şey yapmış. E, Merkez yapmış Merkez toplum yapmış. merkezi aileme bunu da fenişlerin yani inşaatın her şeyini amaç neye yönelik olursa olsun fenişlerin altında olmuş yüzde evet. yüz harcamanın altmışı fenişlerinde olmuş. Halbuki bunun doğru sınıflandırılmasında cami inşaatının ya da gençlik merkezi inşaatının işte din ve kültür işlerinin altında koyması gerekirdi. Bu bir sermaye gideri olması gerekirdi ama amacı din ve kültür olması gerekirdi. Evet. Halbuki o amacı da fen işlerinin altında yaptığı için bütün inşaat işlerini amacı ne olursa olsun fen üzerinden yaptığı için ve öyle tasnif ettiği için verilerini harcamasında din kültürü yok sosyal yok hiçbir şey yok hepsi fen işlerinde dolayısıyla bu harcama Ankara gibi Samsun gibi nitelikli personel açısından da çok da büyük sorun olmayacağını gördüğümüz, düşündüğümüz yerlerde de oluyorsa, diğerlerinde böyle sorunlar olduğunu, diğerlerinde de böyle sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, büyüklükler itibariyle bir karşılaştırma yaparsak, mesela Ankara, İstanbul, Samsun e, nasıl rakamlar çıkıyor? E, çok farklı, bunları daha önce de... E, Konuşmuştuk. Bunun tabii en yükseği biliyorsunuz. işte dokuz buçuk diye sayarsak İstanbul. İstanbul'u. Hemen arkasından dört buçuk Ankara geliyor. Ee, bizim yarısı gibi. Yarısı gibi. Evet. Yani sonunda İzmir, ondan sonra e, Adana. Bildiğimiz evet. yani nüfusuna göre, büyük nüfus göre, güne, üretim, e, gayrisafi yurtiç ağırlığı katkısı. Büyüklüğünde. Çünkü biliyorsunuz bunlar da gelirlerini ona oranla alıyorlar. Evet. Verdikleri e, merkezi hükümete verilen verginin belirli bir oranını geri evet. alıyorlar. Dolayısıyla burada çok büyük bir e, farklılık olduğunu hatırlarsanız kişi başına isterseniz bir değişiklik olmamış e, değinebiliriz. Evet onu da e, programımızın ikinci bölümünde evet. ele alalım. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Kamu harcamalarını izleme platformunun çalışmalarından bahsediyoruz. Özellikle belediye harcamaları. Evet. E, diğer belediyelerle bir e, küçük karşılaştırma evet. yaptık. E, özellikle sosyal harcamalar açısından ee, ...yüksek olduğunu... ...söyleyebileceğimiz... <gülüyor> evet. e, ...herhangi bir belediye var mı... ...bu incelenen belediyeler arasında? Evet... Ee, ...çok bariz harcama... E, ...sosyalden önce... ...din ve kültürde İzmir'de yüksek çıkıyor... ...yüzde on dokuzu harcamanın... ...İzmir'de din ve kültüre gidiyor... ...on dört Bursa... Evet. ...İstanbul yüzde yedi... ...civarında... Ee, ...görüyoruz... Sosyal yardım ve cari transferler olarak mesela Aydın, Bursa yüzde yedi gibi e, çıkıyor. Biraz önce sözünü ettiğim bu çevre konusunda da hepsi bir arada olduğunda örneğin Türkiye'nin pardon İstanbul'un yüzde on dört çevre koruma. Bunun yarısı çevre koruma yarısı park ve bahçeler evet. toplam içerisinde. Ankara'da çok yüksek yüzde on yedi. Toplam harcamasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin %17'si park ve bahçeler ve çevre koruma. Bu ikisini Ankara'da ayıramıyoruz. İstanbul'da ayırabildik çünkü iki daire başkanlığı var. Çevre koruma ayrı, park ve bahçeler ayrı olduğu için yarı yarıya olduğunu biliyoruz İstanbul'da. Ama Ankara'da bu ikisi bir arada. Dolayısıyla %17 gibi yüksek bir harcamanın ne kadarının çevre koruma, ne kadarının... ...park ve bahçelerden olduğunu Ankara için e, göremiyoruz... ...ama en yüksek e, harcama Ankara'da en yüksek harcamalardan bir tanesi... ...yani biraz önce sözünü ettiğim bu yüzde 50 küsur fen işlerine gittikten sonra... ...ikinci büyük harcama yüzde on de çevre koruma... E, ...sosyal olarak dediğim gibi mesela Antalya yüksek, Bursa yüksek, Aydın yüksek... ...İstanbul kötü değil yani şöyle en yüksek olan sosyal harcamayı Antalya yüzde 8 de yapıyor... Aydın ve Bursa yüzde yedi buçuk, İstanbul altı buçuk gibi bir harcama. Oran var. Bir oran var, evet. Bunları söyleyebiliriz. Kültürde de dediğim gibi İzmir çok dikkat çekiyor. Güvenlik zabıta mesela Adana, Antalya ve Bursa'da yüzde dört buçuk, dört buçuk beş arasında. Halbuki diğer bütün şehirlerde yüzde bir civarında. Oldukça düşük. Düşük yani güvenlik ve zabıta da bu üç şehirdeki yüksekliğin nedenini e, yine e, incelemeye değer. Aynen biraz önce Aydın'daki itfaiyedeki yüksekliği, yüksekliği gibi, gibi. İncelemek gerektiği gibi. Evet. Ee, bir şey e, merak ediyorum. Şimdi anlattıklarınızdan e, anlaşılıyor ki e, bilgilere ulaşıyorsunuz ama özellikle amaçlarına göre ayrım konusunda... ...önemli bir çalışma yürütüyorsunuz. Gerekiyor. Evet. Gerekiyor. Ee, bu çalışma... E, ...mali konularda bilgisi... ...olmayanlar tarafından da... ...yapılabilecek türde bir çalışma evet. mı? Eğer kesin hesap gelir cetvellerine... ...ulaşabilirlerse, ister büyükşehir... ...ister çevrelerindeki belediye ile... ...ilgili olarak, kesin hesap gider cetvellerine... ...ulaşırlarsa eğer... ...biz bu... E, ST, ...Bilgi STK'nın sitesinde olan... ...İstanbul'a yönelik harcamanın kılavuzunda... Var olan e, kesin hesap gider cetvellerinden nasıl bu standart e, e, amaçlarına göre dağılımına Aynı ulaşılabileceğini mi? teker teker yazdık. Var olan hangi daire başkanlığı hangi amacın altına girer? Üç aşağı beş yukarıda da, daire başkanlığı tabii küçük şehirlere yani belediye büyük şehirlerden belediyelere geldikçe o daire başkanlıklarının sayıları çok azalıyor olabilir. Ama yine mutlaka onlardan birinin altına hepsi girer. Yani hiç bilmeyeceğimiz bir daire başkanlığı ve yeni bir tane çıkmış mesela hangi şehirdeydi hatırlayamadım. Kent estetiği daire başkanlığı. Daire başkanlığı. Yani başkanlığı bizim var. kılavuzda bu yok ama biz bunu yine bu sefer yaptığımız şeyde fen işleri, imar, şehircilik. Hepsini bir araya koyduğumuz iskanın içine kattık. Yani orada biraz incelediğimizde acaba bu kültüre girer mi ee, diye baktık alt şeydi Ama onu da buraya kattık. Bu tür küçük yeni ee, kılavuzda olmayan daire başkanlıkları olan şehirler olabilir. Özellikle bu da büyük şehir belediyelerinde olursa olur. O zaman yine haberleşilebilir, bize e-mail atabilirler ve hani bunu nereye koyalım'a yönelik bir incelemeyi birlikte de yapabiliriz. Ama normal olarak herkes bunu yapabilir. Evet. Yani diyebiliriz ki Bilgi STK'nın ...yayınlar bölümünde... ...bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...harcamalarını izleme kılavuzu... Evet. ...Türkiye'deki bütün belediyeler... ...tarafından... ...belediyelerin izlenmesi için işe yarayacak, İşe yarayacaktır. Zaten Onlar için de bir evet, kılavuzdur. Evet. Evet. Kılavuzu da beraber harcadığımız... ...bu son beraber hazırladığımız... ...bu son çalışmayı da beraber hazırladığımız... ...arkadaşım Yakup Kadri... ...Karabaca'a da... ...buradan bir teşekkür edeyim. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Peki sizin yayınlamış olduğunuz raporlarda sonuç olarak toplu rakamlar görüyoruz. Diyelim ki İstanbul'da bir sivil toplum kuruluşu bu konuyu detaylandırmak istiyor. Kendi faaliyet alanı evet. açısından. Diyelim çevre evet. veyahut da engellilerle ilgili evet. bir şey. Onlar bundan nasıl yararlanarak detaylara ulaşabilirler? Evet. Şimdi eee bu, Esas amaçlı bu herhalde bu, değil evet, mi? Evet tabi ki örneğin e, biz e, sağlığı ayırırken e, geçen sefer bu şeyde e, veterinerliği ayrı olarak bakmamıştık. Ha enteresan. E, evet, evet çünkü e, birlikte harcamaları izlediğimiz e, biz bir kaba hazırlık yapı, yaptıktan sonra kılavuzlarla ilgili akademisyenlerle birlikte mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla oturup birlikte çalışıyoruz ve onu son haline öyle getiriyoruz. Birlikte çalıştığımız eğitim yaptığımız sivil toplum kuruluşları arasında hayvan hakları yoktu. Özellikle davet etmek bizim de aklımıza gelmedi ama kılavuz yayınlandıktan sonra kılavuzu inceleyen hayvan haklarıyla ilgili çalışan birkaç STK veterinerlik hizmetlerinin payının ne olduğunu görmek istediklerini söylediler. Aslında biliyorlardı sağlığın altında diye de söylediler. Nasıl görülebileceğini bizde bunun nasıl ayrıştırılabileceğini faaliyet raporundan yola çıkıp kendilerine bildirdik. Bu tür şeyler olunca mutlaka birlikte oturup çalışmak gerekiyor. Bir dahaki sefer yapacağımız şeyde. Daha detaylı yapacağımız mesela İzmir'i düşünüyoruz çünkü var olan bu 10 tanenin içerisinden en detaylı kesin hesap gider cetveli olan şehirlerden biri olarak gözüktü çıktı karşımıza. Şimdi o STK'lardan yani hayvan hakları STK'larından gelen talebi de işin içine koyma şansımız olacak. Yani ne kadar çok bilgi ve ne kadar çok talep gelirse konuyla ilgilenen çünkü bizim bir bu evet, evet. Bu genellik içerisinde kuru. o ayrıntıları bilmemiz gerek. Zaten sivil toplum kuruluşları belirli bir mikro misyon çerçevesinde bir araya geldikleri için o konudaki birikimleri de çok fazla. Onlardan alacağımız feedback'le, taleple, e, yönlendirmeyle bizim bilgimiz bir araya gelince e, hemen e, iyi bir sonuç çıkıyor. Onun için kendilerine kamu harcamaları izleme platformunun bir dahaki sene yapacağımız yerel yönetimlerle ilgili e, eğitim ve toplantısına kamp diyoruz biz buna. İzleme kampına davet edeceğiz. Evet, Kahit.org sitesinden Sesinden de bütün bilgilere ulaşılabilir. ulaşılabilir. Evet. Bilgi STK sitesinden evet. de hepsine ulaşılabilir. Tam bu noktada hemen su meselesine evet. geçmek istiyorum. Çünkü hem sosyal açıdan son derece önemli bir konu hem e, su kaynaklarının gittikçe azaldığı evet. bir dünyadan bahsediyoruz. E, İstanbul'da ve İstanbul dışındaki belediyelerde su meselesi nasıl çözümleniyor ve e, evet. durum nedir? Ee, şimdi e, e, İstanbul ve İstanbul dışı e, su meselesinde bir noktaya değinmek istiyorum. E, çok bana ilginç gelmişti. İstanbul ve Eskişehir karşılaştırması, İstanbul biliyorsunuz AKP Adalet ve Kalkınma Partisi, Partisi tarafından bir belediye başkanı var. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir evet. belediye başkanı var. Bu iki yerin faaliyet raporlarını incelerken İstanbul'da su fiyatlarının yüksek karla satılmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edildiğini ve geçtiğini görüyoruz. Eskişehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'ndeyse bu gündeme getiriliyor fakat AKP'nin itirazlarıyla bu geçmiyor. AKP'li üyelerin, üyelerin itirazlarıyla, itirazlarıyla geçmedi. neden yani, itiraz ediyorlar? Şimdi o zaman anlaşılıyor ki bu politikalar, bu bir politika değil, bu tamamen hani bir, bir herhangi bir. Yönetimde muhalifte olmakla yönetimde olmaktan gelen bir, bir farklı yaklaşım. Yoksa eğer hani suyun halka karla satılması... ...bir prensip olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşı çıktığı bir şey olmuş olsa... ...İstanbul'da da bunu getirmezdi ama bu farklılığı görünce doğrusu birazcık... ...burada da muhtemelen CHP'li belediyeler karşı çıkmıştır. Hani İstanbul'da da e, o, o, o yayınlara yansımamış ama orada bunu böyle e, okuduğum için yani dikkat çekmişti. Yani şu mu demek? E, partiye göre değişmiyor. değişmiyor evet. Eğer e, belediye elindeyse ise. kar etmek Evet, makro bir prensip yok bu konuda. Evet. E, bir bunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii bu ayrıntıyı biz İstanbul'da a, inceleyebildik yine 2014 yılı için. E, burada çok ilginç bir gelişme görüyoruz. İstanbul'da gelirlerinde, beklenen, gelir, beklenen gelirinde 2016 yılı için beklenen dediğimizde artık kesinleşmiş hesapları değil planlarına Planlanan, bakıyoruz. Tabii. En son 2016 görüşüldü. Bütçe, bütçe çalışması. Bu bütçe çalışmasında 2016 yılı için İstanbul'un gelirlerinin içerisinde bir milyar TL İSKİ karları gözüküyor ee, yani daha önceki senelerde İGDAŞ'tan elde edilen karla İSKİ'den elde edilen kar yaklaşık aynı iken böyle e, 450 500 civardayken bu sefer İGDAŞ olduğu yerde dururken İSKİ'den 1 milyon Türk Lirası bir e, kar bekleniyor var. ve e, 2016 yılının toplam gelir beklentisi e, içerisinde bu yüzde 8 gibi bir paya sahip oluyor çok yüksek yani bir 7 milyar falan gibi şeyden gelecek. Merkezi Vergilerden vesaireden. Ondan sonra ikinci sıradaki gelir beklentisi. Şimdi ilk başta baktığımızda biz de... Çok dikkatimizi çekti gerçekten var bu açıkça yazılmış açınca görüyorsunuz iski su beklentisi su, iskinin karları diye sattığım sudan ben kar edeceğim diyor evet fakat şimdi böyle olunca biz de hemen birim fiyatlarına baktık şimdi 2016 yılında olduğumuz için 2016 yılında böyle bir birim fiyatında dehşetli bir artış var mı diye baktık. Daha önce yapmadığımız kadar ayrıntılı inceledik ve 2012 için. Evet böyle bir uh, karda, iski karında, dehşetli bir artış yaratacak bir uh, fiyat artışı yok evet. iski birim fiyatlarında. Uh, bunu görünce uh, o zaman dönüp. Uh, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ gelirlerinden 2016'da 1 milyar Türk lirası bir gelir almayı beklediğine göre İSKİ'nin de kendi 2016 bütçesinde 1 milyar kadar bir parayı bütçesinde kar ve gider olarak transfer olarak İBB'ye transfer olarak gösteriyor Desen olması misin? gerekir. Ben de o zaman bunu kontrol etmemiz gerektiğini düşündük. Bunu kontrol edince karşılıklı evet İSKİ 2016 yılında daha önceki yıllardakinden daha yüksek bir miktarda transfer yapmayı planlamış. Bütçesine koymuş ama bu 500 milyon lira çıkıyor. Ha, yani İSKİ sen. 2016'da pardon İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ben İSKİ'den bir milyon TL gelir alacağım diyor. Bir milyar TL gelir alacağım diyor. Ötekisi beş yüz milyon, 500 milyon, vereceğim, milyon diyor. vereceğim diyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor bu farklılık? Kurumların e, birbirinden haberdar İletişimsiz... olmaması, iletişimsizlik, başka bir hesap bunu bilmiyoruz. Ama İstanbul için pek de bunu söyleyebilecek durumda değiliz. Herhalde. Çok yüksek bir artış. Yani bu evet. İSKİ'nin fiyatlarında ciddi bir artış yapmadan... ...şu olabilir. Şu an bizim gördüğümüz İSKİ... Birim fiyatları işte şu 2-3 ayın fiyatları evet. ee, birdenbire beklenmedik bir artışı örneğin haziran ayında yapmayı planlamışsa bunu iski değil de belediye hani böyle e, düşünmüş olabilir. O harcama yapı, artış yapılacaktır birim fiyatlarında dolayısıyla 500 milyon olarak öngörülen transfer 1 milyara çıkabilir. Ama şu an var olan birim fiyatlarda böyle bir artış böyle bir karı e, yükseltecek. Daha önceki yıllara göre bir artış görmüyoruz. Evet. Bunu da dolayısıyla ancak 2016 gerçekleşmesi olduğunda anlamıyoruz. Yani biz en azından 2018-2019 yılında bunu görebileceğiz değil Yok, mi? Yok 2010 yani kesin olarak öyle görebiliriz ama bu o kadar ayrıntılı bir bilgi değil. Bu faaliyet raporuna yansır. Yani bir yıl bittiğinde biz faaliyet raporunu ...bir sonraki yılın ilk 3-4 ayında görüyoruz. Evet. Gelirlerinin nereden geldiğini... ...büyük oranda... E, ...görürüz. Görebiliyoruz. Ama göremezsek... E, e, ...daha sonraki... Kesin şey evet. ke ke Yani 2017'nin... E, ...Ocak, Şubat, Mart aylarında... E, ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...ve İSKİ faaliyet raporunu yayınladığında... Yayınladığı ...2016'da ilişkin... ...en azından gelirlerde... E, ...beklenen yükselme olup olmadığını... Görme şansımız var. Evet. Şimdi e, tabii ki 2013 e, yılı e, İSKİ e, raporlarından harekette biz durumu tespit etmiş ve programda da konuşmuştuk. Evet. E, 2014'ten hareketle ve 2016'ya kadar da uzatırsak e, dinleyicilerimize bilgi olarak su fiyatları konusunda neler söyleyebiliriz? Ee, hem kişisel kullanım hem... Evet sanayi kullanımı açısından. Evet. Şimdi orada hatırlarsınız e, 2015 yılında e, yeniden şeye dönülmüştür çoklu tarifeye. Evet. E, daha önce 2010 yılında konut başına tüketilen metrekareye metreküpe göre farklı fiyatlar var. Farklı birim tarifeleri var Sonra 2011, 2012, 2013 Ve 2014'te Konutlarda Metreküp olarak Ne olursa olsun kullanım Tekfiyat yapılmış Sonra hemen 2015 yılında Tekrar 3 e, ayrı ...birim fiyat kullanım çıkarılmıştı. Kullanım miktarına göre. Ve burada da bizim enflasyona göre... ...2010 yılındaki... ...2010 yılındaki elimizde... ...üç farklı kullanım miktarına göre... ...birim fiyatı vardı, tarife vardı. Onlara göre enflasyon olarak baktığımızda... ...enflasyonla karşılaştırdığımızda... ...2010'a göre, 2015 fiyatlarında... ...enflasyonun üstünde bir fiyatlama koyduklarını... ...ama yine de... ...2010'a göre... ...yüksek miktarda e, su tüketen konutların e, birim fiyatının tarifesinin çok daha fazla yükseldiğini görmüştür. Evet, rakam yani, olarak gerekirse. 8 8,5 lira e, en yüksek kullanım. 10 metre küpe kadar olduğu takdirde... 10 metre küpe kadar olduğu takdirde en düşük kullanım bu 4 lira. Evet. 10 ile 20 olduğu takdirde ayda e, 5.8... 20'den fazla olduğunda 8.57. Evet. E, dolayısıyla yani daha düşük kullananları kayıran bir fiyatlama politikası e, 2015'te tekrar devreye girmişti. Ama İki... burada hane halkı sayısı vesaire falan filan gibi kriterler söz konusu değil. Bilmiyoruz. Yani Saatte ki... ne şey yapıyorsa. Konut başına diyor kişi konut başına, başına, başına değil, değil konut başına. Evet. Yani konutta 10 kişi de olsa 1 kişi de olsa 10 evet. tabii bir yüksek konut yüksek e, hane sayı, halkı sayısı olan düşük evet. gelirli için bir de bir daha daha yüksek tüketecektir. Evet. Anneler, babalar, dedeler de orada kalıyorsa Mesela, Evet. 2016'da bu fiyat biraz daha düşmüş. Yani düşük konu, düşük metreküpte su tüketen en düşük olan bu sıfırla 10 metreküp arasındakilerin fiyatında Küçük bir düşme var ama, ama bu başlangıç fiyatı... olarak değil mi? Evet başlangıç olarak yani hepsinde, ilk, aylar... ilk aylarda evet. hepsinde küçük bir yani Mart'ın fiyatı bu. Evet. 2016 Mart'ın fiyatı. 2011 için söylediğin fiyat ise Kasım Aralık fiyatları hep. Biz evet. henüz bu Kasım Aralık'a gelmedik. Bu Mart'ın fiyatı. Evet. Dolayısıyla Nisan, Mayıs, Haziran aylarında daha sonraki aylarda ortaya çıkan bir... Fiyat artışı olacak mı göreceğiz. Bu fiyat artışı olmadan nasıl bir e, beklenen transfer yapılır e, İSKİ'den e, İBB'ye çok o, anlamak e, mümkün, mümkün değil. değil. Eğer bir fiyat artışı olacaksa da bunu sahiden İstanbul'da yaşamaya konulan bir vergi olarak bir gizli vergi olarak yorumlamak. Mümkün ee, ama bunu dediğim gibi 2006 sonunda ancak göreceğiz. Onun dışında gerçekten de hiçbir kalemde iş yeri, köy konutu, konut inşaatı şantiyesi, sanayi şantiyesi bunların hiçbirinde Mart ayı itibariyle bir artış yok. Evet bir, tabii ki doğru bir karşılaştırma için e, sizin raporunuzda e, 10 Kasım tarihli rakamlar evet, var. Evet. <gülüyor> Belki de... E, 2015 Mart ayı rakamlarına dönüp bakıp oradaki rakamlarla bu rakamı karşılaştırmak daha doğru bir Daha fikri, doğru olabilir ama yine de gelir. yani e, düşük olduğu için hani e, 2011, 2015 Mart'ına o göre. önemli e, bir yere. Evet. evet, evet. <gülüyor> doğru. Evet. E, çok çok teşekkürler. E, programımızın sonuna geldik ama ben aynı zamanda Nisan ayı. İş cinayetleri raporundan da kısaca bahsetmek tabii, istiyorum. Tabii, tabii. Biliyorsunuz her yıl iş sağlığı girişiminin bir raporu, her ay bir raporu yayınlanıyor. 2016 raporu da yayınlandı. 2016'da en az 168 işçi vatandaşımızı kaybettik iş cinayetlerinde. Yılın ilk 4 ayında ise en az 586 işçi yaşamını yitirdi. Hatırlatma için Ocak ayında 115, Şubat ayında 143, Mart ayında 160, Nisan ayında 168. Yani havalar ısındıkça işçi ölümleri, iş cinayetleri sayısı artıyor toplam 2000 2016'nın ilk dört ayının rakamı 586. Bunu nedenlerine göre baktığımız zaman e, trafik ve servis kazaları yüzde 22 ile en yüksek, ezilme, göçük yüzde 21, düşme yüzde 19, elektrik çarpması yüzde 7, patlama, yanma yüzde 4, nesne çarpması yüzde 3. Diğer nedenler başlığı altında da toparlanabilecek kazalar. E, oran yüzde 24 yaş gruplarına göre ise 15-17 yaş grubunda herhangi bir bilinen sonuç yok ama onun dışında üç çocuk ve 57 işçi cam vermiş bu 15-17 yaş aralığında, 3, 3 işçi 18-27 yaş aralığında, 18-28-50 yaş aralığında, 80-51 yaş ve üstünde 53 işçi ve yaşını tespit edemediğimiz, bilmediğimiz 14 işçi e, vatandaşımız yaşamını yitirmiş. Evet, e, bunun %95'i erkek, %5'i ise kadın cinsiyete göre ayrım yapıldığında yüz, e, 158 erkek 8 kadından oluşuyor. E, tarımda 45, inşaatta 43, taşımacılıkta 20, belediye işlerinde 11, metalde 9 işçi vatandaşımız İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre Nisan ayında iş cinayetlerinden e, canlarını kaybetmişler. Evet. E, hocam çok teşekkürler. Rica e, bu Çalışmalar devam ediyor ama son bir bilgi olarak da şunu verebiliriz dinleyicilerimize. Bu e, yayınlar bölümünde e, güncel olanlara baktıkları zaman e, diğer birçok e, harcama konusunda da e, merkezi e, harcamalar konusunda da bilgi edinebilecekler. Evet. Sosyal harcamalar, iç güvenlik harcamaları. Evet bu bir, sene evet. KAHİP'in mektubu bu konuda olacak. Evet. Ee, biz bu sene merkezi yönetim inceleme dönemimiz. Evet. Evet. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının bu haftaki kısmını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.